2- başkasının işine karışmamak ve zorumsuz işler yapmamak. Resulullah sallallahu aleyhi sellem şöyle buyurur: Kişinin kendisini ilgilendirmeyen işlerle uğraşmaması İslam'ın güzelliğindendir. Kişiyi ilgilendirmeyen şey haram, mekruh veya şüpheli şeyler gibi şahsiyle ilgili bir yasak olabileceği gibi insanlar ile ilişkileriyle ilgili bir yasak da olabilir. Başkalarına zarar vermemekten kastettiğimiz ise bu ikincisidir. Başkalarının özel şeyleri bunun kapsamına girmektedir. Dolayısıyla başkaları hakkında casusluk yapmak, onların eksiklik ve bozukluklarını araştırmak, başkaları hakkında dünyada ve ahirette yarar sağlamayan şeylere dalmak gibi işler bunun örneklerindendir. Bunlardan daha da, önemli, daha da önemlisi hem dünyada ve hem de ahirette zarar veren şeylere dalmaktan kaçınmaktır. Bu kuralı kavramanın ve uygulamanın en iyi yolu ise kişinin her söz ve fiil için kendi kendisine bunun yararı nedir diye sormasıdır. Yararı yoksa veya zararı varsa bu durumda söylemek istediği veya yapmak istediği şey boş ve yararsız işlerden demektir. Evet. Şimdi... <gülüyor> konuyla, yani öncesiyle bağlantımızı kuralım. Ondan sonra konumuza devam edelim. Hatırlıyorsanız, konumuzun girişi, yani konumuzun başı mücahitlerin birbirlerine karşı görevleriydi. Yani bir mücahidin, diğer ikinci bir mücahid üzerindeki hakları neydi? Biz dedik ki, kardeşlik hukukunda asıl olan kardeşlerimize yarar sağlamak ve eğer yarar sağlayamıyorsak da onlara zarar vermekten kaçınmaktır dedik. Yani, asıl olan iyi bir Müslüman, Diğer kardeşlerine faydalı olandır. Yararlı olandır. Eğer yararlı olamıyorsa da, böyle bir güzelliği yoksa da, onlara zarar vermekten kaçınması ise üzerine vaciptir. Yani bu konuda kişinin seçim hakkı yoktur. Fayda olabilirsin, Güç yetiremiyorum. İyilik yapamıyorum kardeşlerime. Bu sana bir zarar getirmez. Sadece dereceni yükseltmez. Ama eğer sen Kardeşlerine zarar vermekten kendini alıkoymazsan yani gücüm yetmiyor, gıybet yapıyorum, gücüm yetmiyor, iftira atıyorum, gücüm yetmiyor, insanlara zulmediyorum falan böyle bir özür kesinlikle söz konusu değildir. Ondan dolayı bu zaten kardeşlik hukukun en alt mertebesidir. Yani kardeşlerine ne yapmamak zarar vermemeye gayret göstermektir. Dedi ki biz kardeşlerimize zarar vermenin kapsamına giren şeyler nelerdir? Tafsilatlı olaraktan. Birincisi dedik dil ile Kardeşlere verilen zararlar, yani dilin afetlerinden sakınmak. Çünkü dil, kardeşlik hukukunda başkalarıyla kardeşlik yaparken, arada kullandığımız, en çok kullandığımız araçlardan bir tanesi de dildir. Ondan dolayı dilin afetleri nelerdir? Dil ile karşımızdaki insana nasıl zarar verebiliriz? Bunu, ee, bunları önce saydık değil mi? Dedik yalan, gıybet, dedikodu. İftira, yalan şahitlik, kardeşimizi hor görmek, alay etmek, onu lanetlemek, ona hakaret etmek mesela. bunlar hepsi dil ile kardeşlerimize zarar vereceğimiz şeylerin kapsamındadır. Yine ikincisi ise boş şeyler ile uğraşmak. Yani kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyler ile meşgul olması. Bu da karşımızdaki insanlara zarar vereceğimiz kapsamlardan ikincisidir. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen, şeylerle uğraşması. Buradan başlıktan kastedilen şey nedir? Şudur. Başkalarının hayatında var olan ve seni ilgilendirmeyen şeyleri merak etmendir. Başkalarının hayatında var olan ve seni ilgilendirmeyen şeyleri sorup soruşturmandır. Başkalarının hayatında var olan ve seni ilgilendirmeyen şeyleri kendine gündem yapmandır. Mesela. Niye? Çünkü bu senin kardeşine zarar vereceğin alanlardan bir tanesidir. Başkasının meselesiyle ilgilenen İlk başta kendi nefsine zarar verir. Çünkü Zinnun'un da dediği gibi men tekeffele ma la yanihi, diyeği yanihi. Kim kendini ilgilendirmeyen işleri kendini onunla mükellef kalırsa kendini ilgilendiren işleri zayi eder. Yani bir insan iki haldedir. Ya kendini ilgilendiren işlerle uğraşıyordur veya da başkalarını ilgilendiren işlerle uğraşıyordur. Kendini ilgilendiren işlerle uğraşan insanlar başkalarını ilgilendiren işlerle uğraşmaya vakit bulamazlar zaten. Şimdi mesela biz herhangi birimiz kul olaraktan hakiki bir kul gibi bizi ilgilendiren her meseleye Allah'ın istediği kadar önem gösterirsek başkasının meselesine vakit kalır mı? Yani sen kendi ayıplarını gördüğünde başkalarının ayıplarını görmeye vakit kalır. Sen kendi kusurlarını telafi etmeye çalıştığında başkalarının kusurlarını düzeltmeye vakit kalır. Mesela kalmaz. İnsan kendisiyle uğraşmaya, kendisiyle kendini ilgilendiren meselelere gerekli ehemmiyeti gösterirse Başkalarının meselesi insanı ilgilendirmez zaten. Vakit bulamaz onunla ilgilenme. Ama zinnunun da dediği gibi başkalarının meseleleriyle ilgilenen insanın da kendi meseleleriyle ilgilenmeye vakti kalmaz. Tamam en büyük zararı başta budur. Yani sana başkalarının ilgilendiren meselelerle uğraşmak sana kendini unutturur. Bu birincisi. İkincisi başkalarının meseleleriyle uğraştığın zaman onun hoşuna gitmeyen herhangi bir meselenin peşine düşmüş olabilirsin. Onun hoşuna gitmeyen bir konuyu gündem yapmış olabilirsin. Kişinin yapıp da tövbe edip hayatından sildiği bir şeyle uğraşmakla onu mesela üzüp eski günlerini ona hatırlatmış olabilirsin. Yani kardeşlik hukukunu zedeleyebilirsin. Başkalarının hayatında olan şeylerle uğraşarak ve kardeşlik hukukunu zedeleyebilirsin. Bu yani genel olarak başlıkla konumun arasındaki bağı kurduktan sonra bu konu mesela ahlak kitaplarının da ee, üzerinde özellikle eğildiği konulardan bir tanesi. Tamam? Hangi bab altında bu konu işlenir? Teskiye'de veyahut ahlakta? Fudulat. Bu şiddat. Ne demek fudulat? Fudulat demek fazlalığın cem'i demek. İnsanın hayatında olan kendi ihtiyacından fazla olan her şey demek. Tamam? Mesela demişler ki bütün fudulat kalbi öldüren veya kalbi öldürmeye vesile olan amellerdendir. Bütün fudulat ihtiyaç fazlası olan her şey kalbi öldüren veya ta kalbi öldürmeye vesile olan amellerdendir. Mesela yemek. Senin yemek ihtiyacın ne kadar? Diyelim ki bir yemek ihtiyacım var, kendisiyle yaşıyor olduğun, sağlıklı kaldığın bir yemek ihtiyacım var. Bunun fazlası kalbi öldüren bir yetkendir o da kalbi öldürmeye iten bir yetkendir. Nasıl? Fazla yemek yemek insanı rahata, insanı şehvete, insanı rehavete iter. Bunların üçüyle beraber de müstakim bir kulluk olamaz zaten öyle mi? Bakın ya fazla yemek, ihtiyaç fazlasını yemek, haram yemek gibi kalbi bizzat öldüren bir yetkendir o da kendisi bizzat kalbi öldürmese de kalbi öldürmeye götüren etkenlerden bir tanesidir. Anlaşıldı. Çok yemek, mesela çok yiyen insan, çok yemek yediğiniz gün nesiniz? Ağırsınız öyle değil mi? Normal az yemek yediğiniz gün yaptığınız işi, çok yemek yediğiniz gün yapamazsınız. Bakın ihtiyaç fazlası, yani kişinin kendisini ilgilendirenden fazlası insan için zarardır. Fazla uyku da böyledir. Fazla konuşma da böyledir. Öyle değil mi? Başkalarıyla ilişkilerde de bu böyledir. Yani senin her insanla ilişkinde iki, iki bölüm vardır. Bir seni ilgilendiren bölüm vardır. Nedir seni ilgilendiren bölüm? Kardeşinin halini hatırını sormandır, öyle mi? Bir sıkıntısı varsa o sıkıntısını gidermeye çalışmandır. Bir günahı varsa emr-i bil-ma'ruf anil münker yapmandır, öyle mi? Bunlar senin onunla ilişkinde seni ilgilendiren kısımdır. Bunun dışında kalanların hepsi seni ilgilendirmeyen kısma girer. Tamam Bunun dışında kalanların hepsi seni ilgilendirmeyen Yani hangi kısımdandır? Fudulat kısmındandır. İnsanın ihtiyacının fazlasındandır. Şeriatın insana belirlediği ihtiyaçtan fazlasıdır bu. Bu da aranızı bozar. Ya aranıza kin sokar, ya aranıza nefret sokar, ya aranıza soğukluk sokar, ya aranıza izan sokar vesaire. Öyleyse insanın hem kendiyle alakalı, hem de başkalarıyla alakalı olan meselelerde ihtiyaçtan fazlasını çok iyi bilmesi lazım. Şeyh burada girişte ne dedi? Dedi ki normalde insanın kendini ilgilendirmeyenler, bir haram, mekruh, mübah olabileceği gibi başkalarını ilgilendiren meselelerden bir tanesi de olabilir. Yani bir senin hayatında seni ilgilendirenden fazlası var. Bir de başkalarının hayatıyla ilgili seni ilgilendirenden fazlası var. Senin hayatınla ilgili seni ilgilendirenden fazlası nedir? Bu saydıklarımızdır. Uykunun fazlası, yemenin fazlası, konuşmanın fazlası, insanlarla ilişkiye geçmenin fazlası. Bu dördü, bütün ahlak âlemlerinin ittifakıyla kalbi öldüren veyahut da kalbi öldürmeye götüren etkenlerdendir. Tamam? Yemek, ve yemenin fazlası, uyku ve uykunun fazlası tabi içme de bunadayı. Konuşma ve konuşmanın fazlası, insanlarla çok görüşme ve görüşmenin fazlası. Bu dördü kesretul ekli ve şurp, kesretul no, kesretul kesretul ekli ve şurp, kesretul no mi, kesretul kelam ve kesretul ixtilat. İnsanlarla karışmak insanlarla beraber olmanın fazlası. Bunların fazlası insanın kalbini öldüren bizzat veyahut da öldürmeye götüren etkenlerdir. Bu seni ilgilendiren kısmı. Başkalarını ilgilendiren kısmı ise insanların hayatlarıyla alakalı olan ve seni ilgilendirmeyen yani şeriatın seni ilgi alanına dahil etmemiş olduğu şeylerdir. Tamam mı? Bunun zararı nedir? Dediğimiz gibi kardeşliği bozar. Yani kin, nefret, dedikodu, ondan sonra suizan ve benzeri şeylere sebep olacağından dolayı başkalarının hayatındaki şeyleri terk etmek Müslüman'ın İslam'ının güzelliğidendir. Bunu nereden çıkarmışlar alimler? Yani böyle bir babı ahlak ve adab babında zikretmişler. Bu hadise dayalı değil mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Men husnul İslamı'l mer'i terkehu ma la yani Kişinin İslamı'nın güzelliğindendir ki kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi. Kişinin İslamı'nın güzelliğindendir ki kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi. Kendini ilgilendirmeyenleri kaç kısma ayırıyoruz? İki kısma. Bir insanın hayatında olan ve ihtiyaç fazlası olanlar. iki başkalarının hayatında olan ve insanı ilgilendirmeyen meseleler. Bu ikisini terk etmesi kişinin İslamı'nın güzelliğindendir. Tamam biz bu hadis-i şerifi, bu konumuzun aslıdır. Konumuzun aslına delil olan hadis budur. Bu hadis-i şerife baktığımız zaman, İslam alimleri bu hadisi edeb babının temel hadislerinden saymışlar, tamam Biraz sonra gelecek zaten, Şeyh de İbn-i Receb'in İbn Receb sözünü aktaracak. İslam alimleri bu hadisi edeb babının, edeb bölümünün temellerinden zikretmişler. Şimdi bu hadise şöyle bir bakalım. Yani başından itibaren bu hadise bakalım. 1- Min husnil islamil mer'i Kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Kişinin İslam'ının ihsanındandır. Kişinin İslam'ının hüsnündendir. Biz buradan otomatikmen ne anlıyoruz? Demek ki her Müslüman olan insanın İslam'ı güzel değildir. Demek ki İslam nezdinde her Müslüman olan insanın İslam'ı güzel değildir. Bir İslam olduktan sonra İslam'ını güzelleştiren insanlar vardır. Bir de İslam olduktan sonra İslam'ı çirkin olan insanlar vardır. İslam'ını güzelleştirmeyen, İslam'ına gerekli önemi vermeyen yani el muhsinu islamahu ve el vardır. İslam'ına kötülük eden, İslam'ına zarar veren, İslam'ının çehresini çirkinleştiren insanlar vardır. Bir de İslam'ını güzelleştiren, İslam'ını süsleyen ve İslam'ını kemale erdiren insanlar vardır. Tamam? Demek ki her Müslüman aynı mertebede değildir. Müslümanlar İslam olduktan sonra mertebe mertebedirler. Peki şöyle bir soru soracak olursa, desek ki insan yani hangi tanımı koyduğumuz zaman veya da hangi cümleyi söylediğimiz zaman insan onunla süslendiğinde İslamını güzelleştirmiş olur. Yani veya İslamını güzelleştirmenin sınırı nedir? Ne yaparsam ben İslamım güzelleşmiş olur dediğimizde hüsn. <gülüyor> Birçok alim buna birçok şey yapmış, e, tanım getirmeye çalışmış. Mesela, kimisi demiş ki kişinin İslam'ının güzelliği, kişinin bütün vacipleri yerine getirip bütün haramlardan kaçınmasıdır. Tamam mı? Bu tanım tutmaz çünkü bu sonuyla başı birbiriyle uyuşmamış olur, öyle mi? Çünkü bu ne haramdır ne de vaciptir. Yani bizzat kendisi haram olan veyahut da vacip olan bir şey değildir. Peygamberin alamet olarak zikrettiği şeylerden bir tanesi yani kişinin kendini ilgilendirmeyenleri terk etmesi. Nedir o zaman bu? Bu Cibril hadisinde varit olmuş olan ihsandır. Yani bir insan mesela Cibril hadisinde de Cibril peygamberimize kaç şey soruyordu? Üç şey soruyordu değil mi? Bana İslam'dan haber ver, bana imandan haber ver, bana ihsandan haber ver. Ha biz o hadiste de anlıyorduk ki Demek ki insan din kapsamına girdikten sonra insanın üç tane ayrı mertebesi vardır. İslam mertebesi zahiren insanın Allah'ın emrettiklerine teslim olmasıdır. İman mertebesi kişinin zahiren teslim olduklarına inanarak, güvenerek, bilerek, ecrini Allah'tan bekleyerek yani bir altyapı iç dünyasında bunu kabul ederek teslim olmasıdır. Bir de ihsan mertebesi var öyle değil mi? Kişinin hem batınını hem de zahirini Tam Allah'ın razı olacağı şekilde yerine getirmesidir. Bu da ihsan mertebesidir. Öyle değil mi? İslam mertebesi, iman mertebesi, bir de ihsan mertebesi. Orada Peygamber Aleyhissalatu vesselam ihsanı nasıl tanımlamış? Cibril ona sorduğu zaman, bana ihsandan haber veriley Muhammed dediği zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? El ihsanu en ta'budallaha kaenneke terahu. Fain lam tekun terahu feinnehu yarak. İhsan senin Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmendir. Şayet sen Allah'ı görmüyorsan da Allah'ın seni gördüğünü bilmendir. Tamam? Demek ki her Müslüman, Müslüman olduktan sonra İslam'ı güzel olanlardan olmayabilir. İslam'ı çirkin olanlardan da olabilir. Kimdir İslam'ı güzel olanlar? Sürekli Allah'ı müşahede edenler her şeyde Allah'ı görüyormuşçasına Allah'ı hissediyormuşçasına yaşayanlar bu da yapamıyorsa, bu mertebeye çıkamıyorsa da Allah'ın sürekli kendini gözettiğini bilerekten bu şekilde davrananlar. Tamam? Demek ki tanımımız budur. Yani sorduğumuzda ne yaptığımız zaman biz İslam'ımızı güzelleştirmiş oluruz. Ya sürekli Allah'ı görüyor gibi yaşayacağız veyahut da bunu beceremiyorsak da Allah'ın sürekli bizi gördüğünü hissedeceğiz ve bu şekilde yaşayacağız. Bu şekilde olan bir insan İslam'ını güzelleştirir. Bunun aksi nedir? Bunun aksi gaflettir, öyle mi? Allah'a müşahede edemeyen, Allah'ın kendine olan mürakabesinin farkında olmayan insan gafil olan insandır. Unutkar olan insandır, zalim olan insandır öyle mi? Böyle bir insanın İslam'ını güzelleştirmesi mümkün müdür? Yani Allah'tan ve ahiret gününden gafil olan bir insanın Allah'ın istediği şekilde bir hayat sürmesi, Allah'ın razı olacağı şekilde kulluk etmesi mümkün müdür? Değildir. Bunun terste nedir? İşte el-musi'u İslam'a İslamının çehresini çirkinleştiren, İslam'ına zarar veren, İslam'ını kötüleyen insandır. Tamam? İhsan mertebesi iki ana mertebeden oluşur. Birincisi müşahede mertebesidir. İkincisi ise murakabe mertebesidir. Tamam? Müşahade, İhsan'ın en üstü, <gülüyor> İhsan'ın en üst mertebesi müşahede mertebesidir. En alt mertebesi ise murakabe mertebesidir. <gülüyor> Müşahede nedir? Enta ibudu'llahi keenneke keenneke terahu. Allah'ı görüyormuşçasına Allahu ze ve celle ibadet etmendir. Allah'ı görüyormuşçasına buradan kastedilen şey nedir? Müşahede. Yani senin bütün hareketlerinde, bütün durgunluklarında, yaşadığın her olayda, gördüğün her şeyde, duyduğun her şeyde Allah'a dair bir şey görebilmendir. Tamam? Allahu ze ve celle'nin sıfatlarının tecellisini müşahede edebilmendir. Mesela Diyelim ki sen herhangi bir ortamda oturdun. Mesela müşahede nedir? Örneğin ortama oturduğun zaman bak Allah bize bir nimet vermiş. Bak birbirimizi görebiliyoruz, birbirimizle konuşabiliyoruz. O zaman bu nimeti Allah'ın istediği şekilde kullanmak zorundayım demeniz bu bir müşahededir. Öyle değil mi? Diyelim ki normal yerinizde duruyorsunuz. Bak Allah Azze ve Celle bana bir sıhhat vermiş. Benim bu sıhhatimi boş işlerle geçirmeyip Allah razı olacağı şekilde benim bunu kullanmam lazım. Bunu sürekli görüyorsanız misal bu sizin her şeyde Allah'a müşahede ettiğinizin bir göstergesidir. Zaten bu gaflet mertebesinden kurtulmuş olan sürekli Allah Teala'nın ananların ulaşabileceği bir mertebedir. Yani bunun en güzel yolu ne de zikirdir. Sürekli Allah'la olan zikir ve tefekkür. Zikredip Allah'ı aklında bulunduran, hatırlayan, tefekkür edip Allah Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarını Kainattaki ve kendi hayatındaki tecellisini fark etmeye çalışan insanlardır. Öyle mi? Mesela diyelim ki sen bir kardeşine baktığın zaman iki gözle bakabilirsin. Yakışıklı olan, siması güzel olan bir insana baktığın zaman iki göz var. Bir bakarsın maşallah ne güzelmiş dersin. Bir de bakarsın Allah ne kadar büyük bir musavvirdir dersin. Yani bu Allah'ın bir sıfatı olan musavvir sıfatına bakarsın. Öyle değil mi? Dersin bak Allah'ın musavvir sıfatı bu kişinin üzerinde nasıl tecelli etmiş? Yani Allah bu ne kadar güzel tasvir etmiş, ne kadar güzel yaratmış dersin mesela. Öyle mi? Sen diyelim ki mesela normal kendi sıhhatine baktığın zaman iki gözle bakabilirsin. Birincisi dersin elhamdülillah işte ben köyde yetiştim ondan dolayı sağlıklı bir insanım. Yediğime içtiğime dikkat ettim sağlıklı bir insanım. Bir de Allah'ın rahmetinden, kullarına afiyet vermesinden bak bu, bu sıfatlarının tecellisidir. Allah dileseydi beni e, kör, topal, sakat, sağlıksız, müzmin bir hastalık sahibi bir insan olarak da yaratabilirdi diye, diyebilmendir. Yani baktığın ve gördüğün, konuştuğun ve yaptığın her şeyde Allah'ı müşahede etmendir. Allah'ı müşahede etmek ne demektir? O'nun isimlerinin ve sıfatlarının tecellisinin farkına varmaktır. Öyle değil mi? O'nun isimlerinin ve sıfatlarının tecellisinin farkına varmaktır. İnsanlar bu mertebeye gelmek zordur. Değil mi? Çünkü bu mertebeye gelebilmek için ne lazım? Bu mertebeye gelebilmek için birinci temelde kalbin Allah dışındaki her şeyden kesik olması lazım. Yani kalbin dünyaya meyli, kalbin kadına meyli, kalbin kadına meyli, kalbin mala meyli, kalbin aklınıza gelen bütün kişiyi Allah'tan alıkoyan ne varsa hepsinden kesilmiş olup sadece Allah'a dayalı olması lazım. Bu bir. İki, insanın zikirde ve tefekkürde çok üst seviyelere çıkmış olması lazım. Bu insanlar müşahede ehlidirler. Yani her şeyde Allah'ı gören, e her şeyde Allah'ı gören bir insanın Allah Azze ve Celle ile ilişkisi nasıldır? Mutlaka müstakim bir ilişkidir. Öyle değil mi? İstikamet üzere olan bir kulluktur. Bunu yapamazsa bir insanın, bu defa mürakabe gelir. Yani sen her şeyde Allah'a müşahede edemesen bile, sürekli Allah'ın seni gözetiyor olduğunu bilirsin. Tamam, bir şey yapacağında, bir şey konuşacağında, bir şey düşüneceğinde mesela, sürekli Rabbim beni görüyor dersin. Rabbim beni görüyorsa, bu ne demektir? Beni görmekten kalsın yani hesaba çekecek, ne yaptığımı biliyor, ne yaptığımı, karşılığını bana mutlaka verecek dersin. Ve bu senin İslam'ını güzelleştirmeye seni götürür. Yani bunu sürekli bilmek senin İslamını Bu insan bu seviyeye nasıl gelir? Mürakabe seviyesine. Mürakabe seviyesine gelen insan da ahiretle olan bağı insanı mürakabeye götürür. Yani kişiyi ne kadar Allah'ı tanıyor ve ne kadar Allah'ın yanındakileri yani ahireti biliyorsa o kadar insanın mürakabesi kuvvetlidir. Bunun dışındakiler de o kadar mürakabe düşüktür. İşte bu ikisinin altına düştü mü insan? Bu defa ne olacak? Min, hüsn-i değişecek, insanın İslam'ın çirkinliğindendir şey başlayacak artık. Nedir tam zıddı? İnsanın İslam'ının çirkinliğindendir ki kendisini ilgilendirmeyen işlerle iştigal etmesi. Tamam? Kendisini ilgilendirmeyen işler ile iştigal etmesidir. Burası anlaşıldı değil mi? Yani birinci bu hadisten anlayacağımız konumuzun temelinden. Her İslam aynı mertebede değildir. Kimisi vardır İslam'ını güzelleştirir. Bunun ölçüsü de nedir? Cebil hadisindeki ihsanı tahakkuk ettirmektir. Kimisi de vardır İslam'ını çirkinleştirir. Bunlar da kimdir? Ehli gaflettir. Yani Allah'tan ve Allah'ın yanında olanlardan gafil olan insanlardır. Dünya ahirete nispeten kendilerine daha çok hâlebe çalanlardır. Dünya ile olan iştigalleri ahiretle olan iştigallerinden daha fazla olan insanlardır vesaire. Tamam? İkinci bir mesele ise burada nedir? İnsanı ilgilendirmeyen şeyin kapsamı nedir? Yani bunun ölçüsünü kim belirleyecek? Mesela ne beni ilgilendiriyor, ne beni ilgilendirmiyor. Yani bunun ölçüsünü bize koy. Mesela örneğin şöyle bir mantıkla karşılaşmışsın. Adam mesela günah işler, birisi de beni ne ilgilendirir mesela? Öyle mi? Bu doğru bir cümle midir? Değildir. Çünkü birinin işlemiş olduğu günah, seni birinci dereceden ilgilendirir. Gördüğün müşahede ettiğin herhangi bir günah seni birinci dereceden ilgilendirir. Etliye sütliye karışma. Mesela zahiren e, hadisin kapsamındaymış gibi görünse de öyle değildir. Burada belirleyici olan şey nedir? Burada belirleyici olan şey şeriattır. Şeriat neyi bizim ilgi alanımıza sokmuşsa biz beni ilgilendirmez desek de o bizi ilgilendirir. Mesela bugün insanların çoğunun ''Emri bil ma'ruf bizi ilgilendirmez. Etliye sütliye karışma. Her koyun kendi bacağından asılır.'' Öyle değil mi? Ne kadar insanlarla uğraşmazsan, o kadar insanların nezdinde bir mekanın olur. Bu sözler hepsi İslam'a aykırı sözlerdir. Öyle değil mi? Bunların her biri bizi ilgilendiren mesele. Her koyun kendi bacağından asılmaz. Öyle mi? Etliye sütliye karışma mantığı İslam'da yoktur. Mesela etliye de karışacaksın, sütliye de karışacaksın. İslam'a ne uygunsa kabul edeceksin, ne uygun değilse ya elinle, ya dilinle ya da buğz ederek bunu reddedeceksin. Bunun başka bir şey yok, yolu yok. Öyleyse temel yani genel bir kaide zikredecek olursak bizi ilgilendiren ve ilgilendirmeyen şeylerin dabıtı şeriat koyar. Şeriat neye ilgilen demişse o seni ilgilendirir. Neden uzak dur demişse o da senden şeydir, onunla ilgilenmemen gerekir. Buna mesela bazı alimler bazı şeyler koymuşlar, bazı kaideler koymuşlar. Mesela Gazali demiş ki Kişinin kendini ilgilendirmeyen şey nedir? Kişinin dünyasına ve ahiretine hiçbir faydası olmayan ve sustuğu zaman zarar görmeyeceği şeydir. Tamam? Kişinin dünyasına ve ahiretine hiçbir faydası olmayan ve sustuğu zaman zarar görmeyeceği şeydir. Şimdi burada bir, burada bir cümle geçti son okuduğumuz kısımda. Ne dedi? Dedi ki bunun yolu da nedir? Kişinin kendisine bunun yararı nedir diye sormasıdır. Yani mesela hayatımızda herhangi bir şey var. Kardeşimizle ilgili bir mesele var. Ben bunu öğrenmek istiyorum mesela. Bir merak uyandı bende. Kendi kendime sordum bunun yani bunun bana faydası ne? Bunu öğrensem benim dünyama bir katkısı var mı? Yok. Ahiretime bir katkısı var mı? Yok. Sussam, öğrenmesem bana bir zararı var mı? Yok. O zaman bunu terk etmek kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Tamam Bir konu konuşacağım mesela. Bir olay e, diyelim ki anlatılacak. Bu soruyu kendime sorabilirim. Diyebilirim ki benim bu olayı anlatmamın karşımdaki insana faydası var mı? Zararı var mı? Sustuğum zaman iki taraf zarar görür müyüz? Görmeyiz. O zaman ne yapacağım? Susmam benim İslam'ımın güzelliğindendir. Anlaşıldı. Zaten mesela diyelim nedir? İki tane adam kısa anlatır. Örneğin bir tane adam bir kısa anlatır. Bir gün böyle yaptım, şöyle oldu, böyle gitti, böyle geldi. Misal. Bir de vardır adam bir kıssa anlatır. Sonunda bir tecrübe vardır. Bir kıssa anlatır, sana dini bir vacibeyi öğretir onunla. Allah azze ve celle'nin Kur'an-ı Kerim'de yaptığı gibi, misal verip o misalden bize bir şey öğrettiği gibi, değil mi? Sünnete peygamberimizin misal verip o misal ile bize bir şey öğrettiği gibi mesela. Bu da normalde belki görüntüde iki kişiyi ilgilendirmeyen bir şey olabilir. Ama içine indiğimiz zaman sonunda kişinin ondan istifade edeceği bir nokta kişinin ondan ahiretine fayda sağlayacağı bir nokta, bir mev'ize, bir nasihat varsa bu kişiyi ilgilendiren kapsamına girer. Yani soruyu doğru sorarsak, bunun bana yararı nedir? Karşımdakine yararı nedir? Zararı nedir? İki susarsam bundan bir zarar görür müyüz? Mesela bu sorduğumuz yani bu ölçüye arz etmiş olduğumuz şeyler bize neyin bizi ilgilendirip neyin bizi ilgilendirmediğini gösterecek olan şeylerdir. İkincisi, mesela İmam Şatıbi e, demiş ki Kişinin kendini ilgilendirmeyen şeyler kapsamına ne girer? Üzerine amel bina edilmeyen her şeydir demiş. Üzerine amel bina edilmeyen her şeydir demiş. Amelden kastım da, demiş İmam Şadibi, kalbin amelleri, kalbin amelleri ve organların amelleridir demiş. Yani o zaman bir şey yapacağımızda, bir şey söyleyeceğimizde, bir şey öğreneceğimizde bunu ortaya koyup ne yapabiliriz? Bunu ortaya koyup şu soruyu sorabiliriz. Diyebiliriz ki bunun üzerine bir amel bina ediliyor mu edilmiyor mu? Amelden kastımız ne? Kalbin ameli. Yani benim tevekkülümü artıracak mı? Benim Allah'a korkumu artıracak mı? Allah'a ricamı artıracak mı? Müminlere olan güven, saygı, sevgi, kardeşlik, duygumu artıracak mı? Mesela bunlar kalbin amelleri öyle mi? Takvamı artıracak mı? Mesela, mesela. bunu bir kenara organların ameli. Bu beni bir hayra teşvik edecek mi? Bu beni bir günahtan alıkoyacak mı mesela, bu mesele? Bakarım kalbin ameline veyahut da organların ameline bir katkısı varsa, amel bina ediliyorsa üzerine bu beni ilgilendiriyor demektir, öyle mi? Ama baktım diyelim ki hiçbir amel bina olmuyor, e, o zaman beni ilgilendirmiyor demektir. Bunu nereden çıkarmış alimler? Mesela İmam Şatibi diyor ki, biz bunu şeriatın tasarruflarından çıkardık. Biz şeriata baktık diyor, şeriat, Kendisine bir şey arz edildiğinde, amele dahil olmayan kısmından yüz çevirmiş, amel ile alakalı olan kısmını zikretmiştir diyor. Örneğin mesela, diyor ki Allah Allah'a peygamberimize bir soru sormuşlar değil mi? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ Sana aylardan sorarlar, yani ayın hallerinden e, sorarlar. قُلْ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ De ki o insanlar için vakitleri belirleyen ve hac için vakit belirleyen bir unsurdur. Öyle mi? Sonra ne diyor Allah ve devamında? وَلَيْسَ الْبِرُّ بِيَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ زُّهُرِهَا وَلَكِنَّ birra مَنْ اتَّقَ وَأَتُ الْبُيُوتَ min اَبْوَبِهَا Bak onların sorduğu soruyla, Allah'ın verdiği cevap arasında hiç alaka yok. Öyle mi? Onlar neyi soruyorlar? Hani ay dolunay oluyor, hilal oluyor, yarım ay oluyor ya, ayın bu hallerini soruyorlar. Yani ey Muhammed, ayanı ne oluyor ki? Bazen hilal şeklindedir, bazen yarım aydır, bazen dolunaydır. Bak Allah Azze ve Celle bu soruya cevap verirken, sorunun üzerine bir amel bina edilmeyecek. Öyle mi? Yani sen seni ne ilgilendirir ayın halleri? Ne yapacaksın? Ay hilalken şöyle olduğundan, işte coğrafik olarak şöyle şöyle olur, ay hilal olur. sen ne ilgilendirir bu? Sana ne faydası var mesela bu? Ama bak burada Allah ne diyor? Ay insanlar için vakit belirleyen bir unsurdur. Bak bu bir üzerine amel bina edilen bir şeydir. Değil mi? Sen bununla orucunu tutuyorsun. Sen bununla haccını yapıyorsun. E mesela bununla bayramlarını yapıyorsun mesela. Ve haçtır. Ve Allah Azze ve Celle işi bir perde daha üste çıkarıyor. Takva sizin evlerinize arkanızdan girmeniz değildir. İnsanlar haçtan geldiğinde eskiden evlerini arka kapıdan kapı açıp Allah'a daha yakın olduklarına inanır öyle girerlermiş. Allah Azze ve Celle diyor takva Allah'tan korkmaktır. Takva Allah'tan korkmaktır ve evlerinize de kapınızdan girin. Yani ön kapınızdan nasıl giriyorsanız evinize normal zamanda o şekilde girin. İmam Şatibi diyor ki biz bu ayetten ve Allah'ın verdiği cevaptan anladık ki şeriat insanın kendisini ilgilendirmeyen yani üzerine amel bina edilmeyen şeylerden yüz çevirmiş ve onun üzerine amel bina edilenleri getirmiştir. Öyle değil mi? Başka bir örnek daha verelim mesela buna. Hani peygamber aleyhissalatü vesselam minberdeyken diyor bana soru sorun. Aklınıza takılan, kafanıza takılan soru sorun. Bir tanesi kahve diyor, diyor ki benim babam kimdir Allah'ın Resulü? O da diyor senin baban falandır. Bir tanesi kalkıyor benim nesebim nedir ey Allah'ın Resulü falan. Peygamber de kızıyor tabi yani haklı olan çünkü bu soru mudur yani? Babanın kim olduğunu bilsen sana ne faydası olacak? Nesebinin nereye dayandığını şimdi ben Türk müyüm, Kürt müyüm bunun bana ne faydası olacak yani öyle mi? Aslım Araplardan mı gelmiş, e ben zaza mıyım, fars mıyım yani bunu oturup araştırmamın bana ne tür bir faydası olacak? Hiçbir bir faydası yok çünkü nesebimin değdiği yerin bana Allah katında bir değeri yok ki. Öyle değil mi? Kürt olmamın, Türk olmamın, Arap olmamın beni Allah katında büyütmesi var mı? Türk olanlar daha çok İslam'a hizmet ediyor. İşte Kürt olanlar daha çok İslam'a hizmet ediyor. Arap olanlar var mı böyle bir şey? Yok. Bu cinsle ırkla alakalı bir durum değil. Bu kişinin takvasıyla alakalı olan bir durumdur. Peygamberimiz o kadar kızıyor ki Hazreti Ömer peygamberimizin yüzünden anlıyor bunu. Ayağa kalkıyor diyor ki Radi Radiyna billahi Ben ve bil İslam dinen ve Muhammedin Nebiyen. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam artık hani eyallan resulü biz senin söylediklerine razı olmayan, seni kızdırmaya çalışan, seni küçümseyen insanlar değiliz yani. Biz Allah'a rağbetinmiş olan, seni peygamber edinmiş olan, İslam'ı din edinmiş olan bir topluluğuz. E diyor ki peygamberimiz öyle yatışıyor ancak yani öyle yatışıp ondan sonra şey yapıyor. yerine oturuyor ve Allah azze ve celle ayet-i kerime indiriyor. Ya evellezine emvelateselu an esya'in tubdelakum tesu'ukum. Yani ey iman edenler. Söylendiği zaman sizin hoşunuza gitmeyecek şeyleri, duymak istemediğiniz şeyleri peygambere sormayın diyor. Allah Azze ve Celle ve bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Tamam Biz buradan neyi anlamış oluyoruz? Biz buradan anlamış oluyoruz ki İslam, İslam insanlara kendilerini ilgilendirmeyen şeylerden yüz çevirip üzerine amel bina edilenleri insanlara öğretmiştir. Mesela Hz. Ömer ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ya ve ebbe Mesela, ayet var ya, biliyorsun değil mi? Ve Hz. Ve Ömer bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra diyor, fâkiheyi anladık da, abbenney. Yani hani fakiye de ama meyve? Peki Ebbe düşünürken bu defa hemen kendisi tekrardan cevap veriyor. Diyor ki biz kendimizi ilgilendirmeyen şeylerle tekellüf edilmekten nehyedildik. Yani bana ne hani Eb beni bilmem şu anda bana ne fayda sağlayacak? Sonuçta burada ne var? Allah azze ve celle cennet eline nimet verecek. Öyle mi? Ha bu nimetlerin isimlerinin değişik olması yani ben Ebben'in peşine düşmem yerine Orada Hazreti Ömer'i ilgilendiren nedir? O nimetleri elde etmek için hangi amelleri yapmam lazım? Onunla ilgilenmesidir. Öyle mi? Mesela bunu kendi ilim talebimize de uygulayabiliriz. Diyelim ki örneğin bir ayet-i kerimeyi okuyoruz. Misal. Işte ayet-i kerimede bir takım lafızlar var. Ama şey belli. İçerik belli. Nedir? Mesela i̇şte Allah azze ve celle diyor ki biz cennet ehline işte şunu vereceğiz, bunu vereceğiz, bunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Bunu vereceğiz. Adam ömrünü oradaki lafızların manalarını öğrenmekle. Mesela ben bir tane yerde karşılaştım. Hazreti Adem ile ilgili bir mesele konuşuluyor. Adem kelimesinin nereden geldiğine dair, Adem kelimesinin nereden geldiğine dair yarım saate yakın konuşuldu. Olay bittikten sonra ben izleyeceğim sadece yani. Belki biz de aynı hataya düşüyoruz. Yani Allahu alem, Allah bilir ama o an dikkatimi çeken şeydi. Asıl kitapta anlatılmak istenen konunun üzerine hiç değinilmedi yani. Orası geçildi. İşte Âdem kelimesi nereden geliyor? Adem kelimesinin kökü nedir? Yok edimden mi geliyor? Yok edemden mi geliyor? Yok udumdan mı geliyor? E falan. Bu konuşuldu böylece geçmiş oldu gitti. Yani şimdi bizi ilgilendiren o değil ki. Hazreti Adem kıssasında, Allah bize Adem kıssasını Kuran-ı Kerim'de Adem kelimesinin nereden geldiğini anlayalım diye mi indirmiş? Yoksa insanoğlunun günah işleyebileceği, şeytanın herkese yaklaşabileceği, Öyle değil mi? İnsan günah işlediği zaman birden en üst mertebeden en alt mertebeye düşebileceği yoksa bunu e, anlatmak için mi Kur'an-ı Kerim'de bu, e, bu kıssa indirilmiş? E, oraya takılırsan burayı görmezsin işte. Zinun'un dediği gibi kendini ilgilendirmeyenle uğraşan, kendini ilgilendireni zayi etmek zorundadır. İnsan kendini ilgilendirmeyenle uğraşan, kendini ilgilendireni zayi etmek zorundadır. Tamam O zaman biz burada ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki İmam Şatibinin söylediği de çok güzeldir üzerine amel bina edilmeyen her şey, kalbin ameli veyahut da organların ameli kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyler kapsamına dahil olur. Ondan sonra üçüncü bir mesele bu hadisten çıkaracağımız kendini ilgilendirmeyenler şeyh'in burada dediği gibi iki kısma ayrılır. Birincisi bizim hayatımızda var olan ve bizi ilgilendirmeyenler, ikincisi başkalarının hayatında var olan ve bizi ilgilendirmeyen şeyler. Nedir başkalarının hayatından var olup bizi ilgilendirmeyen şeyler? Her şeye bu soruyu soracağız. Falan hakkındaki şu bilgiyi bilmem. Bunun üzerine kalbin ve organların ameli bina edilecek mi? Edilecekse, bu beni ilgilendiriyor demektir. Öyle değil mi? Edilmeyecekse, bu beni ilgilendirmiyor demektir. Anlaşıldı. Herhangi bir gündemi kendime gündem yapmam. Bunun bana bir faydası var mı? Var. Bana bir faydası yok mu? Yok. O zaman ben bunu ne yapmam lazım? Benim bunu terk etmem lazım çünkü bu benim İslamımın güzelliğindendir. Son bir soru dördüncü bir mesele: Kişinin İslamının güzelliğiyle kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi arasındaki bağlantı nedir? Yani son bir cümleyle özetleyecek olursak, bu anlattıklarımızdan, kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi ve kişinin İslamının güzel olması, yani bu ikisinin arasındaki direk bağ nedir? Bu soru bu diye soruyu tekrar sorayım. Kişinin kendisini ilgilendirmeyenleri terk ediyor oluşu ile kişinin İslam'ının güzel olması arasındaki bağ nedir? Bak şurada. Tamam? Bunu bir cümleyle özetleyecek olursak ne diyebiliriz? Veya ne dersiniz mesela? Konun içinde söyledim. Kişi sadece kendisiyle zaman tam maresim, rakalım, şahitim, Hah. Kişi ancak kendisini kendine dert edindiği zaman ancak bu mertebeye ulaşabilir. Bu mertebeye ulaşan da zaten başka şeylerle ilgilenmez değil. Başka şeylerle ilgilenmeye vakit bulamaz yani. Tamam? Şimdi tekrar söylüyorum. Mesela sen siz diyelim şu ortamda yaşıyorsunuz örnek olarak da. Veya herhangi bir Müslüman topluluğu düşünün. Şimdi sen kendin mesela seni ilgilendiren meseleler burada nedir? 1. Ben gerçekten Allah azze ve celle'nin istediği gibi bir ilim talebesi miyim? Öyle mi? Gerçekten ben öğrendiklerimi amele dökebiliyor muyum? Ben öğrendiklerimi insanlara öğretebiliyor muyum? Beraber yaşadığım insanların bütün hak ve hukuklarına, sözde, amelde ve düşüncede riayet ediyor muyum? Mesela sen gün içinde her gün bunları düşünürsen, bu dördünü sadece fazla değil yani. Bu dördünü sen kime bakmaya vaktin kalır ki? Kalır mı kimsenin iyi bir ilim talebesi olup olmadığının şeyini yapman, kritiğini yapman? Kalır mı kimsenin işte öğrendiklerle amel edip etmiyor olduğu da şey yapman, bunu düşünmeye kalmaz. Yani insan kendiyle ilgilendiği zaman, kendisiyle ilgilenen insan, hakıyla Allah'ın istediği şekilde kendisiyle ilgilenen insan, başkalarını ilgilendiren şeylerle ilgilenmeye zaten şey yapamaz, vakit bulamaz. İki, böyle ulvi mertebeye çıkmış olan bir insan, böyle süflî bir şeyle iştigal etmez. Tamam mı? Bu mertebeye çıkabilmek için, bu mertebeye çıkabilmek için kişinin, bir ulvi bir mertebedir bu. Yani kalbinin her şeyden kesilip sadece Allah'la iştigal etmesi, kalbinin her şeyden uzak durup sadece Allah'a taalluk etmesi, zikir ehli ve tefekkür ehli olmak. Bu basit bir şey mi? Öyle hani hadiince olacak olan e bir şey mi? Değil. E böyle ulvi bir mertebeye gelen, kalbinde sadece Allah olan, kalbinde sadece ahiret olan bir insanın böyle süfli bir şeyle, yani insanların ayıplarıdır, insanların eksikleridir, insanların hayatındaki olaylardır, kısalardır, vakalardır. Bunlarla ilgilenmez. Ancak ne zaman ilgilenir? Ancak burayla alakalı olduğu zaman. Mesela emr bil maruf kişinin Allah katında derecesini yükseltir. Öyle mi? Bir insanın ıslahına vesile olmak insanın Allah katındaki derecesini yükseltir. Mesela bir Müslümanın sıkıntısını gidermek insanı Allah katındaki derecesini yükseltir. Bu da kişiyi ilgilendirmeyen kapsamına girmez zaten bu seni ilgilendiriyor. Yani kardeşimin bir sıkıntısı var ya kişinin İslamının güzelliğindendir kendini ilgilendirmeyenleri terk etsin olmaz. Bu senin Bunun sıkıntısı seni ilgilendiriyor, sen bir ümmetsin, bir beden gibisin öyle mi? Falan kesin bir günahı var kişinin İslamının güzelliğindendir, olmaz. Senin o adama gidip o emri bil mağrufu ne ani'l-münkeri en güzel şekilde yapman lazım, tamam? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey veyahut da anlaşılmayan bir olay var mı? Yok. Şimdi bunun tam zıddını şey yapalım, tam zıddını yani peki, dedi ya kişinin İslamının çirkinliğindendir ki kendini ilgilendirmeyen işlerle uğraşması, Sayfa başından 273'ün paragraf başından oku Ömer İbn Abduraziz'den oku. Ömer İbn Abduraziz şöyle der: Konuştuğunu amellerinden sayan kişi, kendisini ilgilendiren şeyler dışında şeyler dışında çok az konuşur. Çünkü birçok insan konuştuklarını amellerinden saymakta, bu nedenle ölçüsüz ve yararsız hatta zararlı ve sakıncalı şeyler konuşmaktadır. Allah Teala insanların aralarında fısıldaşarak konuştukları şeylerin çoğunun hayırsız olduğunu belirterek şöyle buyurmaktadır: Onlara fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur ancak sadaka vermeyi veya bir iyilik yapmayı yahut insanların arasını bulmayı emreden başka. Burada duralım. Bak şimdi Ömer i̇bn Abdülaziz bize birinci getirmiş olduğu sözde bir insan niye kendini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşır bu soruyu sorduğumuzda. Diyor ki çünkü konuştuğunu amellerinden sayan kişi kendisini ilgilendiren şeyler dışında çok az konuşur. Demek ki bu hastalıkla müptela olan insanın en büyük problemi nedir? Ta dersin ilk başında anlattığımız mesele vardır ya dilin dille oluşan afetleri insan önemsememesi vardır. Çünkü insanın hayatında çokça tekerür ettiği için çokça insan onu kullandığı için dil ve dil ile oluşan afetler insan için bir şey ifade etmiyor belli bir yerden sonra. Tamam? Ve kişinin bunu amelden saymaması. Yani konuşuyorum, hani bir bilinç amel yapıyorum, bu Allah katında yazılıyor ve kıyamette benim karşıma çıkacak. Aynı şekilde konuşuyorum. Bu Allah katında bir kitaba yazılıyor ve kıyamet gününde benim karşıma çıkacak. Bu mantıkta olan bir adam kendisini ilgilendirmeyenleri terk eder. Ama bu mantıkta olmayan her insan, çünkü bunu amelden saymadığı için adam, buna o önemi vermiyor. Belki aklında bile yok bir gün bu konuştuklarım, bir gün bu söylediklerim. Kıyamet gününde benim karşıma çıkacak. Belki kişinin aklına bile gelmiyor bu. Bunu söylüyor. Mesela burada bize bir ayet-i kerime verdi. Bu ayet-i kerime bize neyi anlatıyor? لَا خَيْرَ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنْ Onların kendi aralarındaki fısıldaşmalarında hiçbir hayır yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Onların kendi aralarındaki fısıldaşmalarda hiçbir hayır yoktur diyor. Bu ayet ne, ne hakkında iniyor? Bu ayet kelime kerime Medine'de bir hırsızlık vakası gerçekleşiyor. Hırsızlık vakası gerçekleştikten sonra da işte münafıklardan biri işi yapıyor ama bir müslümanın üzerine kalıyor. Yani ihale bir müslümanın üzerine, bir sahabenin üzerine kalıyor. Niye? Çünkü bu bazı rivayetlerde diyor diyelim un çaldığını düşünelim çaldığı unu serpiştire serpiştire ta o müslümanın evini oraya kadar götürüyor. Sanki o müslüman gitmiş o ambardan bir şeyi çalmış evine kadar getirmiş gibi bir görüntü veriyor adam. Peygamber de o müslümana kızıyor yani Allah Azze ve Celle önce peygamberi uyarıyor zaten sen e, yalancı olanlara, zalim olanlara karşı onların şeyi olma onların yandaşı olma diye. Daha sonra da Allah Azze ve Celle bu olayın karşısında insanları ele alıyor. Yani bir grup insan var kendi arasında olayı fısıldaşıyor, öyle mi? Mesela kendi vakamıza getirelim. Şimdi bir hırsızlık iddiası var. Malı çalınan adam gelmiş şikayette bulunmuş, öyle mi? Henüz ortada açık bir delil, henüz ortada açık bir karine yok. Kadı olan peygamber adalet sistemi bunu yargılayacak. Delillere bakacak, karinelere bakacak, en son hiçbir şey bulmasa yemin ettirecek, sonra hükmü verecek, öyle mi? Daha henüz hüküm verilmeden insanların kendi aralarında konuşmalarının, ne faydası var? İnsana ne tür bir getirisi var? Hiçbir getirisi yok. Öyle mi? Suizan yapmaktan, gıybet yapmaktan, yalan ve iftirada bulunmaktan başka sana bir faydası olabilir mi bunu? Daha çünkü olay henüz yargı aşamasında. Olay sonuca bağlanmamış ve sen olay hakkında fısıldaşıyorsun kendi aranda. İşte Allah Azze onu zemme diyor. La hayrafi kesiirim min necjvahum diyor. Onların bir yani kendi aralarındaki şeylerinde, fısıldaşmalarında hiçbir hayır yoktur. Hayırın hiçbir cinsi yoktur yani, hayır onların konuşmalarında yoktur diye. Ama kimler müstesnadır? Sadaka veren, iyilik yapmayı emreden, insanların alasını bulmayı emreden fısımlaşmalar ise müstesnadır. Yani Allah Azze ve Celle ne diyor? Sonucu henüz belli olmayan ve sizi ilgilendirmeyen bir meselede konuşmak yerine, birine iyilik yapmayı kendi aranızda konuşun. Oturun iki kişi, deyin ki falan Müslümana ihtiyacı varmış, maddi durumu kötüymüş gel bir para toplayalım gidelim verelim. İşte falan iki kişi kavga etmiş gel gidelim sen onun yanına git ben onun yanına gideyim nasihat edelim aralarını düzeltelim. Mesela bunları fısıldaşın kendi aranızda. Sizi ilgilendirmeyen hakkında maluma sahibi olmadığınız konuları kendi aranızda fısıldaşmayın. Mesela bunu günümüze uygulayalım. Çünkü bu ikinci kapsama giriyor. Dedi ki kendi bizi ilgilendirmeyenler iki kısımdır. Bir bizim hayatımızda olan, bir de başkalarının hayatında olan. Şu an konumuz da odur bizim zaten. Yani başkalarının hayatında olanlardır. İki kişinin arasında bir sorun yaşanıyor. Örneğin, misal, biz burada oturuyoruz, o iki kişinin arasında yaşanan sorun hakkında fikir yürütüyoruz mesela, öyle mi? Bu bizim İslam'ımızın çirkin olduğunu gösterir. Sebep? O tarafı dinlememiz lazım. Bu tarafı dinlememiz lazım. Şeriat hangisinin haklı olduğunu, hangisinin haksız olduğunu söylüyor olması lazım. Elimizde bu, bu kadar sonuç olduktan sonra konuşma hakkına sahibiz, öyle mi? Bunlar hepsi olduktan sonra, bu defa ikinci bir merhale başlar. Bu konuştuğum gıybet olur mu? Bu konuştuğum beni ilgilendirmeyen sınıfına girer mi? Bu konuştuğum laf taşıma sınıfına girer mi? Bu defa da ona bakmamız lazım. Ona giriyorsa gene konuşamayız, öyle mi? Hiçbirini gerçekleştirmeden, iftira, suizan, gıybet, laf taşıma, öyle mi? Müslümanların arasındaki güveni zedeleme, mesela birçok günahı aynı anda beraber işliyorum. Niye? Ortak isim şu, çünkü beni ilgilendirmeyen bir işe Karıştığımdan dolayı. Beni ilgilendirmediğim, ilgilendirmeyen bir işi konuştuğundan dolayı. Hepsini de geçtik üçüncü merhale. Bu defa diyelim ki bunların hiçbiri yok. Yani hem olay yargıda sonuçlanmış veya biz yargı usulünü gerçekleştirmişiz. Hem bu saydıklarımızın hiçbiri olmuyor. Bu da üçüncü merhale ne? Bu defa bakmamız lazım da. Bunu konuşmamın üzerine ne tür bir amel bina edilecek? Yani kalbimin ameli veya organlarımın ameli var mı yok mu? İnsan bunu düşündüğü zaman aklına hemen şu geliyor. Demek ki sözün özü başkalarının meselelerini gündem yapmak insanın İslamının çirkinliğidir. Yani her halükarda başkalarının yüzde doksan başkalarını ilgilendiren meseleleri konuşmak insanın İslamının çirkin olduğunu bir göstergesidir. Mesela şu ortam helak olmuş olan bir ortamdır. Sürekli kendi gündemlerinde kendileri olmayan, kendi gündemlerinde başkaları olan insanlar. Mesela bu böyle bir ortam helak olmuş olan bir ortamdır. Öyle mi? Bu neyin göstergesidir? Bir sonraki dersimizde kibir dersinde anlatacağımız gibi o ortamın kendini kamil gördüğü Allah katında cennetten tapu aldığına inandığının göstergesidir. Çünkü kendini, kendi amellerini, kendi eksiklerini, kendi kusurlarını gündem etmeyip başkalarının kusurlarını, ayıplarını gündem eden insanlar kendilerini kamil görüyor anlamına gelir bu, öyle mi? Oysa biz her insana iki gözle bakmak zorundayız, her Müslümana. Ona emri bil maruf yapacağımız eksik noktası nedir? Ondan kendimizi düzelteceğimiz güzel nokta nedir? Öyle mi? Böyle düşünmezsek, her karşımızda olan insana olumsuz gözle bakarsak, bu bizim kendimizi Kamil gördüğümüz anlamına gelir. Yani bizim kimseden alacağımız hiçbir şey yok, bizim kimseden öğreneceğimiz, kapacağımız hiçbir şey yok. Çünkü biz dört dört diyoruz e, anlamına gelir. Ki bu da insana helak olması için zaten yeterlidir. Devam edelim. Bu beyde Hasan'ın şöyle dediğimiz velayetidir. Allah-u Teala'nın bir kuldan yüz çevirmesinin alametlerinden biri de bir ceza olarak kendisini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul etmesidir. Aynısını mağrufül katkıda söylemiş seleften. o da demiş ki kişinin kelamı insanifi mela yanihi خُزْلَانُ مِنَ اللَّهِ kişinin kendini ilgilendirmeyen konularda konuşması Allah'ın onu yarı yolda bıraktığının göstergelerindendir yani Allah Azze ve Celle'nin onu muvaffak kılmadığının ona tevfik nasip etmediğinin göstergelerindendir Hasan'ın sözünde ise kişinin Allah'ın kişiden yüz çevirmesinin alameti kişinin kendini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşıyor olmasıdır. Tamam, devam edelim. Bütün bu aktarılanlardan ve hayır söylesin Yahut konuşmasın, kendisi için sevdiğini, kardeşi için de sevmediği hadiselerden anlaşılacağı gibi, herhangi bir sözü söylemeden ve bir ve bir işi yapmadan önce Müslümanın çok iyi düşünmesi, nefsinin arzusuna veya çevresinin akıntısına kapınmaması gerekir. Düşünürse ve caiz olan ve olmayanı bilirse, o zaman basit güzel hareket eder ve konuşur. Allah Teala ateşli olanları şöyle etseler. Dediler ki, işitseydik veya akletseydik cehennemlikler arasında olmazdık. Bu ayetten aklın ve düşünmenin ne büyük nimet olduğu anlaşılmaktadır. Burada bizim nasihatımız ise sürdü. İki düşün, bir konuş. Evet. Bunu getirelim kendi şeyimize en son, yani kendi başlığımızın temeline bağlayalım. Öyleyse herhangi bir mücahit Allah yolunda cihad eden bir insan, ister bunun en üst seviyesi olan, Allah katındaki en şerefli mertebesi olan, Allah yolunda bizzat canıyla cihad edenler olsun ister diğer mertebeleri olsun kendisini ilgilendiren asıl mesele sadece kendisini ilgilendiren ve şeriatın onu ilgilendiriyor dediği meselelerdir. Bunun dışında kalan bütün meselelerde burada da söylediği gibi akıl nimetini, tefekkür nimetini, düşünce nimetini kullanıp bu yapacağımda, bu söyleyeceğimde, bu düşüneceğimde bunun bana faydası nedir? Kalbimin veyahut da amellerimin hangi or oranda amelini arttıracak diye bunu düşünmesi ve bu şekilde amel etmesidir. Ve eğer bir insan ister cihatta, ister davette, ister ilimde, ister kendi hayatında, ister başkalarının hayatında kendisini ilgilendirmeyen işlerle çokça uğraşıyorsa bu nefsini arındırmadığının en büyük göstergesidir. Tamam. Allah'ın istediği oranda kul olmadığının, Allah'ın istediği şekilde kendini arındırmadığının en güzel göstergesidir. Çünkü hakkıyla Allah'a müşahade ve mürakabe eden insanların başkalarının meseleleriyle ilgilenmeye vakti kalmaz. Eğer ilgilenmeleri gereken bir mesele varsa da bu mutlaka şeriatın emrettiği bir meseledir. Yani onu ilgilendiren kapsamına soktuğu meseledir. Ne gibi Müslümanın sıkıntısını gidermek gibi, onun derdiyle dertlenmek gibi, onun işte efendim hatasını düzeltmek gibi, onu hayra teşvik etmek gibi vesaire. Aslında geçen konumuzun sonunda bir mesele vardı, her konuyla alakalı bir mesele. Son dilin afetlerinden sakınmayla alakalı, son cümle. Orada şeyh dedi ki, bu afetlerden haram olan bir şeyi helal göstermek için ruhsatlara veya tevhillere başvurulmamalıdır. Kitapta önünüzde yazıyor da, bu afetlerden haram olan bir şeyi helal göstermek için ruhsatlara veya tevhillere başvurulmamalıdır. allah Teala şöyle buyurur. Halbuki kötü, hile ancak sahibinin başına dolanır. Aslında bu bundan sonra işleyeceğimiz bütün konularla alakalı bir konu. Hani bir zaman hatırlıyorsanız bir ders yapmıştık şeytanın insana yaklaşma yolları. Yani bir şeytan insana nasıl yaklaşır diye. Şimdi normalde biz bunları anlatıyoruz. Aslında bunları anlatmak, bunları zaten biliyoruz. Yani belki çoğumuz böyle tafsilatlı olmasa da genel olarak da şimdi içinizden şu hadisi bilmeyen var mıydı? İlk defa duyan var mı? içinizden bu hadisi. Ben ilk defa bu derste duydum diyen yok, herkes biliyor. Gıybeten haram olduğunu ilk defa bu derste mi duydunuz mesela? Değil. Bunlar zaten biliniyor olan şeyler. Lakin şeytan, burada yani bu şeyhin söylediği onun fıkhının bir göstergesidir. Hani bunun sonuna bunu zikretmesi şeyhin fıkhının bir göstergesidir. Veyahut da nefis terbiyesinde bir yol kat ettiğinin, mesafe kat ettiğinin nefis terbiyesinin yollarını bildiğinin göstergesidir. Öyle mi? <gülüyor> Niye? Çünkü bunları zaten herkes biliyor. Mühim olan şeytanın insanı bunlara düşürdüğü yolları bilmek. Yani bunları bilen insanların birçoğu gıybet yapmak adına gıybet yapmaz. Kendisini ilgilendirmeyen meseleye, beni ilgilendirmeyen meseleyle uğraşıyorum. Adı altında bunu yapmaz. Öyle değil mi? Şeytan onu bir hileyle insan ona düşürür. İnsanı bir hileyle ona düşürür. Mesela örnek. Diyelim ki şimdi bir... Pratik bir iki tane örnek vereyim yani bu konuyla alakalı. Misal olaraktan bir tanesi geliyor. Şimdi burada oturuyor. Diyelim ki bugün Allah yolunda cihad eden Müslümanlar var. Dünyanın dört bir tarafında Allah yolunda cihad eden insanlar var. Hatalarıyla, eksikleriyle, güzellikleriyle Allah yolunda cihad eden insanlar var. Şimdi biri geliyor, mesela bu ortamda oturuyor. O ortamla alakalı bir şey anlatıyor. Orada diyelim var olan bir problem Orada var olan bir güzellik, bir herhangi bir şey yani fark etmiyor. Onu anlatıyor değil mi? Şimdi bakın bu ortamda oturan insanların bu konuyu konuşmasıyla alakalı oluşabilecek olan sıkıntıları söylüyorum sadece. Misal. Bir, emanete hıyanet. Öyle mi? Emanete hıyanet olabilir mi? Mesela basit bir örnek üzerinden gidelim neler olabilir? Yani ben diyelim bugün geldim size Allah yolunda cihad eden Müslümanlarla ilgili bir şey anlatıyorum mesela. Birincisi emanete hıyanet. Niye? Çünkü İslam Müslümanlara ait olan sırların ifşasını yasaklamıştır. Sana kim bu hakkı vermiş ki sen insanların sırrını ifşa ediyorsun? Öyle değil mi? Bu Allah'a, Rasulüne ve Emanetlerimize yapılan bir hainliktir. Allah Azze ve Celle, peygamberin verdiği bir kararı işaret yoluyla başka müşriklere aktaran bir insan için Allah Azze ve Celle diyor ey iman edenler Allah'a, Rasulüne ve Emanetlerinize hıyanet etmeyiniz. İşaret yoluyla beş dakika sonra gerçekleşecek olan bir şeyi haber vermek hainlikse Gizli olan insanların bilmediği ve bilmemesi gereken bir meseleyi konuşmak hayda hayda hainliktir. Öyle mi? 2. Yalancılık. Kefe bilmer ilke ziben en yuhaddise bi Kişiye yalan olarak her duyduğunu aktarması yeter. Belki bu bir yalandır. Kulaktan kulağa, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa bir yalan olarak bu meclise ulaşmış olabilir. Mesela öyle mi? 3. Belki bu konuşulan mesele kendisi hakkında konuşulan insanların hoşuna gitmeyecek olan bir meseledir. Gıbettir bu. Öyle değil mi? Dört, eğer bunun aslı yoksa bu bir iftiradır. Gıybetle beraber aynı zamanda olmayan şeyi kardeşlerine atfettiğin için bu mesele senin hakkında iftiradır. Öyle mi? Beş, seni ilgilendirmeyen bir meseleye karışıyorsun. Seni ilgilendiren tek şey burada Allah yolunda cihadsa Allah yolunda cihad etmenin fazileti ve bunu yapabilmek için elinden gelenleri ortaya koymandır. Başkalarının kahramanlıklarıyla övünüp kendi kendine kendi hayal dünyanda mertebe yükseltmen değildir. O adam orada cihad ediyor, o kahramandır. İslam ümmetinin namus-i ekberini koruyor. İyi de sen onun kahramanlığıyla niye yüceliyorsun? Sen ya sıcak yatağında yatan, dört beş öğün yemek yiyen, e, çok güzel giyinen, öyle mi? Hayatında hiçbir eksiği olmayan bir adamsın. Yani hangi yüzle, hangi e, ahlakla sen oradaki adamın ameliyle övünüyorsun ki sen oradaki adamın ameliyle yerin dibine geçmen lazım. Öyle mi? Mesela örnek veriyorum. Adam makdisiyi anlatıyor. E, misal. Sanki kendisi makdisinin yaptığını yapıyormuş gibi övünüyor. Ya arkadaş. Yani sen e, diyelim ki bir gözaltına alınmışsın. Bütün dinini, imanını, dünyanı satmışsın yani. Veya işte bir polis gördüğünüz zaman elin ayağını işe iç giriyor. İşte on sene işkencelere sebat etmiş olan, cezaevi ortamında itikadını değiştirmemiş olan bir adamın neyini anlatıp onunla övünüyorsun? Silah arkadaşıymış gibi, asker arkadaşıymış gibi anlatıyorsun. Senin orada yapabileceğin tek şey ona bakıp başını önüne yemektir yani. Öyle değil mi? Mesela bir ilim talebesi olarak bizim yapacağımız şey nedir? Ona bakıp başımızı önümüze yemektir. Yani biz onun yapabildiğini gerçekten yapabilir miyiz? Yoksa yapamaz mıyız? Ee mesela bizi burada mesela onu bilmek, bize faydası var mı? Evet var. Mesela böyle güzel bir örneği bilmenin bize katacağı fayda nedir? Ha demek ki böyle insanlar da var. Yani ikrah ruhsatını kullanmayan, işte ikrahtır diye işkence altında dinini satmayan, yıllarca mesela o zor şartlarda işte Allah'ın dinini, Allah'ın dini üzerine sebat eden insanlar var. Bak buradan senin kalbini amelini artıracak, senin organların amelini artıracak bir yön var. Ama senin bunu kulis haline getirme, yani sürekli bunu konuşman, bunu işte konuşurken de hani şöyle olsa böyle olurdu, böyle olmuş, böyle olmuş falan, böyle demiş filan böyle yazmış. Bunun sana ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Mesela öncekilerin satırları dediği gibi Allah'ın efsane haline dönüşüyor. Bize hiçbir faydası yok. veya Veyahut tabii kardeşimizin mesela işlemiş olduğu bir günah. Benle sen burada kendi aramızda oturuyoruz. Diyelim ki o kardeşimizin işlemiş olduğu bir günah konuşuyoruz. Benim seninle burada konuşmam onun orada düzelmesine katkı sağlıyor mu? Yani şu an benle senin burada konuşmamız bizi ilgilendirmeyen bu işe dahil olmamız onu orada düzeltiyor mu? Düzeltmiyor. Sadece bize ne? Ee, sonucu belli olmayan bir meselede suiizan, gıybet, belki iftira, belki bizi ilgilendirmeyen meseleye karışma gibi dünya kadar günah getiriyor. Öyle mi? Ama bunun yolu nedir? Bak burada seni ilgilendiren kısım gidip kardeşinlerinden tutup başkasıyla bunu konuşman değil. Gidip kardeşinlerinden tutup kardeşim bak sen böyle bir hata yapıyorsun. Allah bundan razı olmaz demendir. Veya ikinizin ortak kabul etmiş olduğu kendinizi düzeltecek, size emri bil maruf yapacak olan kişi kimse gidip ona kendi aranızda ortak kabul ettiğiniz için kardeşimizin böyle bir hatası var Allah için sen uyar bu topluluğa emri bil marufu hani görenlere sen söyle böyle anlaşmışız sen söyleyeceksin demektir. Bak bir böyle yaklaşmak var olaya bir de bu şekilde yaklaşmak var. Ama problem burada şudur hiç kimse bu birinci dediğimiz yani kötü örnekleri ismiyle yapmıyor yani. Hiç kimse mesela bir cihat bölgesindeki bir olayı konuşurken emanete, hıyanet ediyorum adına bunu yapmıyor. Hiç kimse gıybet yapıyorum, tam emin olmadığım meseleyi yayıyorum, iftira... Kimse bu isimlerle yapmıyor bunu. Hileleri iyi bilmek lazım. Yani şeytanın bize bu konuda oynayacağı hileler veya bizim kendi nefsimizde oynayacağımız hileler nedir? Hani bazen de şeytan değil, biz kendimize aynı hileyi yaparız. İşte bunu Allah yolunda cihadı yeryüzünde yaymak adına da yapabiliriz. Bunu bir müslümanın derdiyle detleniyormuş gibi de yapabiliriz. Mesela Müslüman'ın derdiyle dertlenmek nedir? Vaciptir. Öyle değil mi? Bir Müslüman'ın derdiyle dertlenmek. Şimdi ben seninle oturup birinin günahını çekiştirdiğim zaman dedikodu yaptığımda bunu o uslupla da yapabilirim. Yani ya bak işte falan kardeş için çok üzülüyorum. Allah işte yardım etsin. Görünce onu böyle günah işliyor çok kötü oluyorum falan bak. Bu insanın ya şeytanın ya insanın kendine oynadığı bir oyundur aslında. Ne yaparsan yap, ne kadar çok fazla ahvah cümlesi ağzından çıkarsa çıksın yaptığını gıybet olmaktan, seni ilgilendirmeyen meseleye burnunu sokmaktan seni kurtarmaz. Öyle mi? Onun için yani kulun özellikle bu meseleleri öğrenirken asıl dikkat etmesi gereken mesele, meselenin aslı değil. Şeytanın kişiye oynayacağı hileler, bir de kişinin kendi nefsine oynayacağı hileler. Bu da genelde ne şeklinde oluyor? İsim değiştirme şeklinde oluyor. Yani yaptığımız olayın, şeriatın vermiş olduğu ismi değiştirip Kendimizce ona başka bir isim koyma gibi işte. Gıybeti, Müslümanların derdiyle dertlenmek gibi. Bizi ilgilendirmeyen meselelerle uğraşmayı, Müslümanların gündemiyle alakadar olmak, Müslümanların gündemini yakından takip etmek gibi. Mesela İslam olarak hoş olan bir ismi kullanıp, İslam olarak kötü olan bir ameli yapmak gibi. Buna da dikkat edersek hep hepimiz inşallah öğrendiklerimizden maksat Kemal manada hasıl olmuş, olur. Buraya kadar anlaşılmayan veya soru sormak isteyen sorusu olan yok. Vahirudavana elhamdülillahi rabbil alemin.